Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Radyo İstasyonu'nuzolar sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 8.25 oldu saatimiz. Gündemle baş başayız. Ceyhun Oktay Demirelce stüdyomuzda. Iklamalı şarkının hemen ardından Oktay Demirelce'ye dönüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk günaydın. Cuma sabahındayız yine donuyoruz. E, donuyoruz. Ama bir umut var içimizde galiba ısınacakmış havalar biraz. Biraz biraz bahara doğru ısınacak diye ben bir haber duydum. Niye ya pazar günü yine soğuyor hava? Öyle Ankara'da mi? evet. Hiç, şaşırmadım. Hiç, hiç boşuna heves etmeyin pazar günü soğuyor ama birazcık daha dişinizi sıkın önümüzdeki haftada itibaren birazcık artacak. Önümüz eksi bahar iki, diyor eksi uzmanlar. Ikilere, eksi 2'lere 1'lere kadar yükselecek dedi uzmanlar. Rahat eksi biri göreceğiz dediler. Çok iyi şu anda eksi 5 olduğunu düşünürsek baya bir baya bir farklı. 24 Şubat bugün 2012 kaba bir hesaplı cuma gününe denk gelir. Cuma gününe denk gelir evet. Ee, ne kadar şanslıyım Dün Fahir yapmıştım bu programı bugün seni ne yapıyorum? Evet. Aa, ünlülerle program yapıyorum harika ya Benim için süper bir imkan yani vallahi seni hiç kırmadan koşa koşa Geliyoruz sabah işimizi gücümüzü Bırakıp yatağımızdan kalkıp programın için geliyoruz hayırlı olsun Çok teşekkür ederim ee, bir gün bir çılgınlık yapacağım Evet İkin, ikinizi birden çağıracağım Programı Oktaycım şöyle diyeyim Baş edemezsin Hatta... <gülüyor> Olsun ya onu da bir deneyelim Yani ne var yani <gülüyor> Evet sevgili <gülüyor> işte böyle program Saat 10'a kadar bu tip keyifli yani <gülüyor> Bu tip. Bir tane İncil bulundu haberinin var mı? İnci mi? İncil İncil. İncil. Kayıp İncil. Lukas İncil'i gibi mi? Ee, bulundu derken adliyenin deposundaymış. Ha öyle şey değil mağaralarda falan bulunan Yok. alternatif İncil değil yani. Yok değil. 8 yıldır adliyenin deposundaymış Ankara'da bulundu. İyi ee, ya. Niye der... adliyenin deposunda İncil var? Yani şey mi? El mi koyulmuş? Baskından ee, evet. sonra bir de İncil ele geçirildi falan diye mi? Altın yaldızlarla siyah ceylan derisi üzerine yazılan eser Aa. kapakları da deri kaplı tahta. Ee, şey o zaman. Aramice. İlisi kaçırıyordu. Evet büyük ihtimalle. Bir bakalım. doğraf müze müdürü. Ee, Aramice uzman değilim ancak daha önce Aramice eserlerle karşılaştığımız zaman ciddi bir benzerlik var demiş. Ee, kaçakçılardan ele, ele geçirilmiş tabii canım. Tamam, yani adliyenin deposunda durduğuna göre 8 yıldır. Ne yapıyordu orada? Nasıl Hiç olmayacak kitaplar çünkü şey olarak suçun sırası olarak şey oluyor ya toplanıyor falan filan. Bu da olabilir. Olabilir. O da olabilir ama nasıl bu? Nasıl dün şey fark edildi? Aa bunu biz niye tutuyoruz burada mı dendi? Ne zaman bulundu? Nasıl bulundu? Bence sohbet bir ben şey olmuştur ya. Yani bir müzeci falan e, birisiyle bir ...emniyet mensubu konuşuyor. Bizde de öyle bir incil var. Aa nerede? Depoda duruyordur. Yani. Aa, bir bakalım ona falan diye bir şey olmuştur. Ben bu haberi gördüm dün. Televizyonda bir uzman konuşuyordu. Son dakikalarını yetiştirebildim. Ne uzmanı tam bilmiyorum. Ee, 1500 yıl önce bulundu falan haberini görünce... ...çok heyecanlı. Ankara'da da... ...işte adliyede depoda bulundu falan deyince... ...böyle bir... bir Adliye depoları bayağı eskidir. Bir heyecanlandı. Böyle ilgiyi de şey dedi uzman... ...o kadar da önemli bir şey değil yani dedi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir daha televizyon karşısında hey, bütün şeyim gitti ya. Nasıl kaldı. nasıl değil falan diye bir de bir Televizyonla konuşmak zorunda kaldı. Öyle bir incilerle değişiyor ya bütün incinin e, yapısı, havası. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Yok burada evet. E, kamera arkası görüntülerimizde paylaşacağız onların ne olduğunu. Nasıl okusunlar ya? Ne dediğini ya ben Böyle bir bazen hani işte bir İncil buluyorlar. Evet. Tamamen İncil'in gidişatını değiştiriyor falan. Hiç olmayan şeyler falan böyle çıkıyor. Vatikan demiş zaten bize gönderin demiş. İlk önce biz bir bakalım demiş. İlk önce bize gönderin biz bir, bir bakıyorlar. demiş. Yok yok burada bir şey yok. siz okuyun siz bizimkini okuyun diyerek tekrar onu böyle arşivlere kaldırıyorlar bazen. Arşivlere kaldırıyorlar. Bakalım ne olacak bu İncil anladığım kadarıyla çok da önemli değil. Evet dün e, senden e, şey yorumunu alamadık. Can o şarkısını ben beğenenlerden Fahir, nefret edenlerden de. Yani nefret edilecek şarkı değil. Ben e, sabah da söylediğim gibi şarkının nakaratı yok. Nakaratı var ki. He. Nakaratı var. Batlamıyor bir yer. Sen evi işte, verde derken gibi bir şey mi istiyorsun? Nakarat dediğin öyledir. Nakarat dediğin şarkıyı başka bir boyuta taşır. O şarkının bridge dediğimiz bölümü var. Ondan sonra bir neydi o Hapan Tumay diye bir başlayan Aha. bölüm var ya evet. orası kağıt üstünde nakarat ama gerçekten akarat değil. Oradan sonra şöyle güzel oynak bir şeyle patlasaydı o şarkının önünde kimse duramazdı. Evet patla patlangaç yeri. Yani, Bridge dediğim patlangaç yeri gibi pat, bir şey. Patlangaca geçiş. Patlangaca geçiş o, noktasında biraz bir zayıflık var. Bridge Onu... başladığında böyle diyeceksin. Aha patlangaca gidiyor. Ben öyle dinledim şarkıyı. Çünkü Bu... böyle orkestrayı gördüm. Adamın havasını falan gördüm. Güzel. Aha güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Güzel. A, -a. Hadi söyle ikinci bölüm geldi Bitti değil mi? Güzel şarkı? geliyor, güzel aynı. geliyor, pat, evet. aynı aynı şeyi ben de hissettim. Olur, e o düzeltilir. Ya yani koreografi falan filan bir şekilde bir koreografi olmaz doldurulur gibi geliyor, Doldurulabildiği bildiği kadarıyla artık da. Ama en azından göbeği fışkıran adamı göndermedik geçen sene. Ne kadar güzeldi. Yüksek sadekat, besili. Hmm, güzel yedim. Güzel incik cevabı yedim. De, de kuzu çeviriceğim. Siz de <gülüyor> yiyeceğiniz merak Ağaç etme, nezdice. <gülüyor> Gerçekten öyleydi. Bu arada Eurovision'la ilgili... E Hayır, ben buradan bağırıyorum ya kız gönderin kız gönderin çıtı şarkılar söyleyen kızları gönderin oraya güzel evet. olsun falan diye. O olmuyorsa bari zayıf adam gönderin. Yani zayıf derken kilolu olmasın. Anladım değişik bir yaklaşım. O olmuyorsa bari derken ne tip bir şey olduğunu ben tam anlayamadım. incelenmen gerekiyor ama bence çok da önemli bir olay değil. Yorumsuz <gülüyor> dinliyorum. <gülüyor> evet. Ee, Eurovizyon'la ilgili ve Can Bonomo Bono şarkısıyla ilgili yorumu yapmayan tek kişiydin Türkiye'de. Teşekkür ederim. Ee, bu şeyde, dosyayı da kapatmış olduk. Yalnız büyük bir bölünme yaşamadı Türkiye. Normalleşiyor mu bilmiyorum. Yani... Tabii normalleşmenin... Çünkü yıllardır konuşulmuyor Can Bonoma ve şarkısı. Hayır yani her konuda kanlı bıçaklı oluyoruz bu Can Bonoma konusu o kadar şiddetli tartışılmadı. Nasıl yine tartışılmadı? tartışıldı da şiddeti, Tartışı... şiddetten tadalamadım mı ben. Nasıl, nasıl tartışılmadı? Twitter'da ikiye bölündü yine ya. E, Biraz konusuzluktan da oluyor gerçi de. İkiye bölünmek lazım da ben hani takip ettiğim insanlar en azından taraf olmadılar. Ortada kalmaya gerçek bir demokrat duruş sergilemeye çalıştılar. Ee, onun dışında e, geçelim bir cammonama konusunu da e, gelelim şöhretler kaldırımı konumuza Tabii, biliyorsun yani. her aile ayı... diyemiz şöhretler kaldırımı yaptı Ankara'da şöhretler kaldırımı olsa biz olur muyuz acaba Ankara'da şöhretler Ah nerede olur acaba Ankara'da şöhretler kaldırımı olsa Bilmiyorum aslında ben nelesi? kaldırımda olmak istemem ya çünkü kaldırımda giderken o böyle taş oynar. Onun içine su Tam birikince su birikecek. Ondan sonra basınca böyle bütün paçan ıslanıyor. Hangi taşmış? Şey, Ohtar şey, demirci. Allah'na onun ben aslı versin. İçi bulanacak. Ondan sonra sorumlu kim? Sanki kaldırımın üstünde yazan adam gibi. Hakaner çok yapılacaksa güzel kapalı alana yapılsın. Eğer Doğru. O da kaldırım olmuyor. Meraklısı dolarsın orada. Ama şöhretler kaldırımı Hollywood'da. Belki şöhretler kaldırımı olsak Cebimden para verin, Benim kaldırım taşımın altından ısıtma olur. Vay, Tek başına mı? Efecel yerden ısıtıyor. Aa, çok güzelmiş bak. Güzelmiş. Peki duvarda olma imkanı verirse sana duvarda ister misin? Yani ıslak zemindir bir şey. Ha, ıslak Yer değil de yani böyle yatayda. Olabilir o da olabilir. Oraya da şey yaparım gömme sifon. Aa, ekip ekip Sen illa bir var. şey yapacaksın yani. Tabii, tabii. Şey. Ben yerinde düşündüm. Çağdaş sanatlar merkezde çünkü biliyorsun yabancı yer değil. Bu cumartesi günü orada sahne çıkıyorum. Şahsi falan var. A, biletle... Ne zaman? Biletleri mai biletle hazır söyledim. Bu arada mai bilet birisi bir bilet almış. Bir dakika ya bir dolduruz anlat. Ne zaman çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, yarın Hala yarın var mı bilmiyorum. Yarın saat 20'de çıkıyorum. Yarın saat 20'de. Çağdaş Hı -hı, sanatta hemen saat... bu şeydeki yani kendini ile şeyi bağlayan. Hatetürk bulvarının köşesinde, evet. ortasında oluyor, değil mi? He, evet. Orada ne yapacaksın peki? Espriler şakalar. Aa, tabi. İyi bari tamam. Nasıl geliyoruz peki? May biletten bilet alıyorsunuz. He, ya birisi bir bilet mı? almış tek başına. <gülüyor> Uykularım kaçıyordu, kaçıyor. Kabir oldu? mi? En son, evet Kabir. En sonunda yazdım. Nasıl bir insansın? Seni çok merak ediyorum diye cevap geldi. Tek başımıza gelemiyoruz mu lan diye. Kab i̇lk, cevap tek, geldi mi Kabil'den? İyi tek başına geliyormuş çünkü hakikaten sert de bir mizacı var. Hmm. Ya yani 2-3 kişi gelselerdi kesin döverlerdi. Neymiş peki? Arkadan hemen kaçmak için bir şey yapmış. "Tek başıma geliyorum arkadaşım." demiş. "Hayır niye? Ka ha, en arkı koltuk değil mi? Sana ne lan?" dedi. Sen, <gülüyor> sen bunu sonunca "Sana ne lan?" mı demeye getirdi yani. Doğru istediği yerde alır. Sonuçta orada orası da koltuk değil mi? Bu arada dün bizi bir dinleyicimiz aradı Aslı Hanım. Evet, Bürge anlattı bana. Ya, evet. Ben çünkü programa gelmediğimde prensip olarak programı da dinlemiyorum. Ama eşin dinliyor değil mi? Hı -hı. Çok değerli eşinle anlat bana diyorum. Ee, Aslı Hanım aradı dün bizi. Tebrik Sabah. ediyoruz kendisini. Galiba hamileyim diye telefon açtı. Tebrik ediyor muyuz kendimizi? İşte kendisine? doktora gidecekti haber gelmedi dün. Bugün bizi dinliyorsa Aslı Hanım ve Serkan Bey... hani. Müsbet ya da menfi. Bize bir dönüş yaparlar. Bize bir dönüş yapabilirler mi? Çünkü pek çok kişi sordu. Ne oldu Aslı Hanım? Gerçekten hamile miymiş yoksa yanlış test yanlış sonuç mu vermiş diye e, net bir cevap veremiyoruz. E, bize e, ulaşabilir Aslı Hanım, Serkan Bey veya doktoru. E, Doktorundan <gülüyor> bir şey yapalım. Onlar şu anda belki meşgullerdir. Evet. Bu arada e, biz dönelim. Tekrar Aslı Hanım ararsa o konuya döneriz ama e, Jennifer Aniston. Hollywood yıldızı oldu kaldırım şöhretler kaldırımında ismi çakıldı geç bile kaldılar daha ünlü birisi var mıydı yıllarca yok muymuş ben de vardır diye biliyordum Kaç kaçıncı kişi olmuş ne bileyim şöhretler kaldırımında yıldızı bulunan sence kaç kişi var yıldızın parlasın Jennifer diyoruz ve 2460... 2400 ünlü yaptı Hollywood Vallahi öyle iyi, iyi ünlü yapmış ya ee, fren, hala Frans dizisi Rachel deniyor. Bir şey deniyor. 10 ee, sezon devam eden 43 yaşındaki aktris. Tebrik ediyoruz kendisini. alkışlarla e, yerini alıyoruz. Onun dışında e, başka devam edelim mi? Yoksa e, aslanım Hanım telefonumuzda mı? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Oscar'ı para verip parayı e, bastırıp alabiliyor musun? Oscar A heykelciklerini. Ha kendine kadar. Ödü... Tön yani sahnede vermiyorlardı. Çıkışta arkadaş mı satıyorlar? Nasıl? <gülüyor> Ödül töreninden iki gün sonra e, Los Angeles'taki hmm. bilmem ne müzayede evi tarafından düzenlenecek açık arttırmada e, verilmeyen satılıyor. Verilmeyen Oscar'lar mı satılıyor? Oscar'lar. Hani kendisi Oscar bugün gelemedi arkadaşlarımız iletecek diyorlar ya onu millete mi çakıyorlarmış? Ya şimdi fazla veriyor. Fazla, fazla bastırıyorlar. Abi. Abi. Fazladan yani. bastırıyorlar. Bastırıyorlar değil de yaptırıyorlar. Kutu kutu geliyor ya bu. Aha. Geçen uçaktan ilişki 12 vardı. 12'lik koliler halinde geliyormuş sevgili dinleyiciler bunlar. Bazen o kadar Oscar verilmemiş oluyor. Şimdiye kadar satışa çıkarılan en büyük Oscar koleksiyonunu oluşturuyormuş bu e, şey bu müzayede ve bugüne kadar olanlar satılacak yalnız yani bu böyle bir 2012 model alamıyorsun yani bekliyorsun bekliyorsun işte kaç yılda bir oluyor yani o yüzden bunu kaçırmamak lazım ya nasıl fazla bastırılıyor Oscar'a ben anlamıyorum zaten pahalı bir şey değil mi fazla fazla sahnede düşüp kırarlar falan diye mi? öyle bir şey mi? Ne diyor bu ya? Ya ne bileyim <gülüyor> sana demiyorum gazetedeki haber. 30 edin. tane dal var diyelim Oscar alacak. Evet. 30'dan fazla niye bastırıyorsun? Çünkü iki kişi aldıklarında da bir tane veriyorlar. Şöyle demiş. Uğultulu Tepeler, Hayatımızın En Güzel Yılları ve Süvari Alayı gibi unutulmaz filmlere verilen Oscar ödülleri de satılacakmış. Herhalde şirketleri battı. İlk elden çıkardıkları Oscar oldu. Film Oscar'ını kime veriyorlar en iyi film Oscar'ını? Prodüktörlere. Ne oluyor sonra prodüktörde? Batı prodüktör işte Oscarlarına da ha haciz. batınca haciz gelince o yedi himinde mi duruyor? Nasıl oluyor? Yok işte böyle Christie's müzayede evine gidiyor, oradan da meraklısına gidiyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tümrüt'ü sımalar sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Oktay Demirci ile gündeme okuyoruz. Fahir haber alınamıyor. Kendisinin fantuşelle olması ihtimal üstünde duruluyor. Ancak tabii kesinleşmiş bir bilgimiz yok. Yok yok fantuşelle değil. Fantuşelle olsaydı ben ona şey oldum. E, May grubuna dahil oldum. Geliyor bana an be an fantuşelle olan isimler geliyor. Hadi ya. Tabii canım belli bir süre mesela fantuşelle olursan... ...sana üç gün dört gün değil de... ...bir haftayı geçkin e, fantuşelle aboneliklerinde... Seni de Şeye alıyorlar, kılana alıyorlar yani. O tip bir şey yok. Bakacağız önümüzdeki dakikalarda bir haber gelirse kendisine dinleyicilerimize aktaracağız. Ama Google Earth'ü ne zaman kullandın en son? Google Earth'ü kullanmayalı çok uzun zaman oldu. En son Foursquare'de bizim şeyi mekana eklerken bir Google Earth maceram oldu. Bayağı bir maceralı bir hayat. O da nedir herhalde? Bir ay önce falan. Belki bir buçuk ay iki ay önce. Google Earth bizim telefonlarda kullandığımız Google Earth değil değil mi? O Google'ın başka bir şey. Google'dan oluyor ama Google Earth'ın esprisi değil. biraz daha yoğun. Evet o değil Google Earth bir ara bir çok şey yoğun kullanılıyordu. Artık bir ne yapsak başka bir şeyler yapsak bir diye herhalde Google diye. bir espri olsun diye bir başka bir hizmet daha verelim Herkes hadi. Herkes evini buldu yazlığını buldu çalıştığı yeri buldu okulunu buldu arkadaşını buldu daha ne bulacak? Yani? En yakın hadi şeyi bile bulan var. Yakın arkadaşlarının, sevdiklerinin evlerini bulan, evet, yani, sokak sokak gezen, tamam onları buldu. Bundan sonra ama street view falan filan yani şimdi güzel bir internet bağlantısıyla hiç gitmediğiniz şehrin sokaklarında dolaşabilirsiniz. Ben en son işte bu Amerika'da kalacağımız sokağı bulmuştum da şehir market nerede, Starbucks nerede falan filan böyle hepsi görünüyor da adım hesabı bile yapacaktım. O ara biraz işsiz güçsüzdi oktay. Gidmeden, Gidmeden, gitmeden gitmeden önce işsiz güçsüzdüm yani. Sonra gidince şey oldu, faydası oldu mu o araştırmanın? Çok faydası oldu. Tak diye kapıyı gördüm işte. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. Hemen o zaman o bölgenin yani sorumlusu bana bir madalya taktı. Gelmeden önce kapıyı gören adam olarak. Çok güzelmiş. Bundan sonra e, su altında maceralar yaşamak isteyenlere de hizmet verecek Google Earth. Google Earth su altında diye bir haber geldi elimize. Ee, Avustralya'nın büyük mercan kayalıkları altında çekime başlamış bile Google. Ee, 360 derecelik panoramik görüntülerde suyun 100 metre altına ait görüntüleri kullanıcılarına su saçıyor. Su altına da iniyoruz artık. Su altına da iniyor. Ee, ilk başta dalgıçlar çalışıyorlar. Google çalışalım şimdi bu dalgıçlar? Tabii. Ne Google, kadar Google alıyorlar? Google aracını görüyorlar şey mı? Google aracını. Google aracı ne demek? İşte bu sokak görüntüsü var ya. Onun için böyle bir e, arabanın tepesine garip bir kamera takmışlar. He. Ağır ağır arkadaki trafiği aksa da aksa da sokak sokak dolaşıyor. Çok güzelmiş ya. Belediye aracı gibi bir şey yani. Tabii. şey tipiymiş. Şey. Araröz tipi. Yolları temizleyen. <gülüyor> Çok güzelmiş. Hiç Ar görmedim. Sen nerede gördün onu? Böyle bir internet sitesinde vardı. Bakın Google aracı diye. Arkasında da Google çalışıyor diye. Bir yazı vardı. Vallahi okyanusunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Okyanus çünkü bildiğim kadarıyla Bayağı biraz da... derin. Derin <gülüyor> büyük. Yani, yani o, kamera suya nasıl girecek? Ben onu, esas onu anlamadım. <gülüyor> Zaten hala hazırda çekilmiş. Bayağı bir görüntümüz var elimizde demişler. Ee, fotoğraflar falan filan. Onun güzellerinden mesela bir şey olabilir. Facebook'ta bir sayfa yapabilir. Çok güzel fikir. O da olabilir bak. Madem o zaman okyanusun derinliklerine gittik. Biraz da uzayın ee, derinliklerinde kaybolalım. Ee, i̇nsanoğlunun asansörle uzaya ve aya taşımak için ee, kolları sıvadı bilim adamları. E, bu, bu bildiğimiz asansör gibi mi olacak? Uzay asansörü mi? asansör mü? olacak? Tabii, Yoksa tabii. böyle ne bileyim e, öyle bir hat yapacaklar ki jetler, roketler sadece o hattan gidecek. Asansörümüzü bir şey ama gene jet mi gidilecek? O yani? asansör değil ki canım o. Senin dediğin tek bir yörüngede bir Ona hareket ediyorlar değil mi? Dolmuşlarda olan teknoloji. Hat. Dolmuş gibi de olabilir. Evet, dolmuş, taksidi gibi de olabilir. Taksi daha lazermiş. E, daha böyle yukarıya o senin dediğin başka bir şey ya. Yani dünyada aya uzayan biz ama dünyada aya zopa nasıl uzayacak ya? Bunlar kendi şey ben ilkokuldan hatırlıyorum bu temel bilgileri. Dünya hem güneş çevresinde hem kendi çevresinde dönüyor. Ay hem güneş, hem dünya, hem de kendi çevresinde dönüyor. Bir şey Ondan soracağım senin hakkındaki sorun e, aya dokunur diye mi bir endişen var? Hayır yani dokunmaz diye. Böyle. Bir kere onu sabit yaptın. Evet. Ondan sonra döndü şimdi. Sen asansörden çıkıyorsun. Aa ay yok. E o sadece bir saattir oraya mı gidiliyor yani? Tabii onu hesaplayacaklar. Allah Kalkış saati olacak asansörün. Zor onları hesaplamak. Ya da, ya da bekleyeceksin. Zor. Karışık yani. <gülüyor> ya da bak şey olabilir senin hat fikrin. Ee, o Borunun bittiği yerden aya seferler. Saat kaç olursa olsun... Mesela aya e, o mavi olmuşlarla seferler, mavi olmuşlar gibi. Öyle düşün. Herhalde bu şeye kadar bizi yer çekiminin sıkıntılı olduğu yer var ya. Yani bu roketler en çok dünyadan uzaklaşırken yakıt harcıyorlar. Çekimden sonra yere rahat. kadar. Oraya kadar. Ondan sonra ne halin varsa görme. Valla çok e, ayrıntı soru soruyorsun bana. Kafam karışıyor ya. Zaten yani, herhalde NASA'da ne hali varsa görsün diye bir can, cümlede edilmemiş. Olur mu ne yani. halin varsa görsün diye teori var ya. Yörüngeden çıktıktan sonra dünya çekim alanından çıktıktan sonraki her şeyi öyle açıklıyorlar bildiğim kadarıyla. Apollo 13'te öyle bir şey varmıştı. Şey diye filminde vardı. Sıkıntı var. Houston büyük got problem diyor. Ne haliniz varsa görün diyordu Houston'a. Çünkü yörüngeden çıkmış oluyor. Benden çıktın diyormuş. 40 yıl içinde tamamlanması planlanıyormuş asansöre. Asansöre binecek olan uzay turistleri haftada e, 35.200 kilometre yol kat edecek. Yani öyle baya otobüs gibi gidiyorsun yani. Ha, haftada ama işte şeye çıkaracak. Yer çekimsiz ortama çıkaracak, indirecek. Ondan sonra barıcıkları alacak. Paracıkları almasa hoşuna Teşke gider bizde. mi bu teknoloji? sen öyle düşün. Kafe, var, disco, yerine şey atsaydık. Asansör. Uzay asansörü mü Uzay yani ufak bir asansörle başlardık. Ankara'nın en yüksek şeyi mesela. <gülüyor> Ankara'yı en yüksekten görme imkanı. Tabii öyle koy güven parka. Çıksın orada aşağıya baksın. Bayağı da hızlı gidiyor yani Saatte 192 kilometre. Oturak var mı acaba ya bu şeyde? Oturak var mı? Asansörde... Çok, çok hızlı olunca bazıları korkuyor. Asansörlerde niye oturacak yer yok? Yani e, çok uzun yolculuk yapılmıyor diye herhalde. Binalarımız kısa yani. Binalarımız kısa. Yoksa bir, bir buçuk saat olsa orada kesin bir oturma imkanı olurdu. Küçük bir büfe de olabilirdi. Çok güzel imkan olmaz böyle. Harika bir asansör olurdu. Bayağı da pahalı. Ee, 16,5 milyar TL'ye mal olacakmış. 30 kişilik bu asansör. Bir seferde 30 kişi. Ee, ondan sonra. Kaç kuruş ödüyorlar adamdan? Adam başı şey yok, para yok. Daha hesaplanmadı olurum. Daha hesaplanmadı o. Ama bir şeyler 3 5 bir şey atarsınız demiş ya. kat suyu ama. O da asansörün yaratıcısı diye geçer. 3 <gülüyor> 5 bir şey atarsınız demiş. Uzay asansörünün de asansörde sonuçta suyla çalışmıyor sevgi dinisi. Bu 40 yıl bana biraz uzun geldi ya. Bu ha oldu ha olacak değil miydi geçenlerde de bir mı biz bunu. 40 yıl diyorlar şimdi. Bir kooperatif tipi bir şey mi yapıyorlar acaba bu asansörlük? Yavaş yavaş yapacaklar herhalde. Hatosu'nun ömrü yetecek mi onu? Kendi çıkabilecek mi yani? Ben ömrümü şey yetmesem bile benim çocuğumu garanti ediyorum demiş. Çocuğun kafasından Çocuğun... tutup sallamış böyle. <gülüyor> Geleceği pis garanti herif. demiş. Pis, pis adam. Öyle bir durum var. Ee, ondan sonra değişik değişik haberlerimiz var. İstersen bakmaya devam edebiliriz. Bir tane daha alalım. Oscar annene gelme dediler. Ee, biliyorsun Sasha Baron Cohen e, diktatör filmindeki. E, fragmanları dönüyor şimdilik filmin. Önümüzdeki günlerde de vizyona girecek. E, Diktatör filmindeki kıyafetiyle katılacağını açıklamış. Oscar törenine. Ben demiş bu kıyafetle geleceğim demiş. Yani ona illa salona girme derdi yok. Ben dışarıda da rezillik çıkarıp dönerim demiş. Ama yani dışarı kadar gelmişken salona girer benim bildiğim. Girer değil mi? Doğru. Tabi tabi. Akademiyi kızdırdı. Yetkililer e, filminin reklamını kırmızı alda yapamazsın. Törene gelme demişler. Biraz şey olmuyor mu ya? Geç, saçma bir sebep değil mi bu? Herkes filminin yani getiriyor köpeği getiriyor. Gerçi aday onlar değil mi? Artisteki mesela köpekte geldi adam gelecek. Köpek aday mı ya? En iyi hayvan diye bir şey var mı? En iyi hayvan olsaydı zamanında Jurassic Park'ın alması lazımdı hepsini. Gerçi CGI ama ne kadar güzel toparladın bak konuyu kendi kendine bitirdin. <gülüyor> ne yani... canım? Hayır, o köpekten daha çok duvar. Bırak o köpeğin filmini diye. Ya köpeği bizim... getirirse atı getirirse ne olacak? E ben de o zaman sakalı getiririm der. Sasha Baron. Saça Baron getirir de... o Deveyi getirirsen olacak Saça Baron? Develerle geliyorsun. Yani çünkü. Hayvan olsun bize de ne olacak? Orada bir saat ha, kırmızı halde milletin ha. tuvaletini seviyoruz. Orada bir tane sevimli köpek, bir tane deve, bir tane komik adam falan at, at. var. At at. War Horse. Ah, bak Horses'daki o güzel. at. Steven Spielberg'in kimlikle? At da güzel. Atı da getirsin. Ne olacak ondan sonra o şeyin kolak tiyatrosunun alacak önünde bağlayacaklar mı? Ha Çocuklar severem. Başına, Zaten, tabi başında bir adam olacak Isırıyor mu diyecekler Isırmaz bir şey yapmaz Tükürüyor mu? Arkadan değil başını daha falan diye <gülüyor> Ve şey yapsınlar ya Mesela herkes giremiyor ya böyle kırmızı alının çevresinde şey yapıyor evet. Onlara bindirme imkanı işte ne güzel Yani Doğru bindirme orada. derken 5 bir, bir dolar bir tur. Ha, bir tur Büyük kadar. bir tane Oscar heykelciye oluyor ya hı hı. Oradan başlayacak Kırmızı alının sonuna kadar e, Orası çok bir uzun olacak? abi Orası çok uzun 5 dolar aldı orası ya Bir tur ya bir tür değil. fotoğraf çektirmem 5 TL 5 O da olabilir. Sadece fotoğraf çekti Buradan akademiye saygıyla. Para kazanma yolunu da biz öğretmeyelim adamdan. Lütfen yani bunları da konuşmayalım ya ayrıntıda olmayalım yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar 9-12 saatimiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Hepinize bir kez daha günaydın diyelim Cuma sabahındayız haftanın son iş gününün sabahı bu Ve güzel bir şekilde veda edeceğiz size bu haftalık İlerleyen dakikalarda şanslı bir dinleyicimiz Benim yarınki gösterime davetiyeler kazanacaklar Yarınki gösterimi Tamam hemen bu sorulara cevap Şimdi sahnede edeyim. tek kişi olduğu için sevgili dinleyiciler Her şeyi <gülüyor> kendisi yapıyor Yani mesela bıraksa en azından seyirci gürültüsünü Mesela ben yapsam. Hı, hı, hı, hı. Sana da kolay olur diye diyorum. Ha, sen ay yapacaksan de, yap yani tabii ki. Ay bu çirkin tanıtımın bir parçası ol, olmak istemediğini tam kestiremediğim için. Olur mu ya? Niye çirkin tanıtım? Senin göstereyim Senin çirkin ta tanıtım mı diye Niye? mesela sorsaydın hemen şey yapardın. <gülüyor> yani tam olarak ne olacak? Nasıl bir espriler yapacaksın? Saat kaçta olacak? Biraz anlatır mısın bize? Saat 20'de olacak. Nerede mi olacak? Nerede olacak? <gülüyor> Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde olacak. Ne mi olacak? olacak? Şahsi şov. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet evet tabii ki biletler my satılıyor. Evet. Başka? Çok heyecanlıyım. vallahi çok heyecanlıyım. Gerçekten mi? Ya, hazırladın mı esprilerini? Yani şimdi sahnenin dolduğu grilerin arttığı belli oldu. Grilerin arttığı bir ortamda diyebilir miyiz? Hıh <gülüyor> bir ortam Bu arada bir dinleyicimiz bizimle birlikteymiş. bir soru sormadan telefon geldi buyurun bakalım. vallahi çok enteresan. Günaydın efendim. Güneşi bir bir anlatıbandan herkese merhaba. Tipe bak, çalıştı. Işte. <gülüyor> Tipe bak mı dedi? Tipleme bak mı dedi? <gülüyor> Günaydınlar. Maalesef Faire, yine mikrofonun bozuldu. <gülüyor> Hakikaten telefonu da bozuk adam. Orada mısın? Abi telefonu bozuk adam. Hakikaten telefonu <gülüyor> bozuk ya. Telefonu bozuk. İnternetini Biraz bozan diye geçiyor. İnternetini somuruyorlar. Dün yine dertleniyordu. Sen senin olmadın. Ben modem DG. kapatan ilk defa Fahir'i duydum. Modem çok yakıyor diyor Gece <gülüyor> yine, yine kotasına bakıp bakıp ne zaman ben bu kadar gigolay internet kullandım diye dertleniyordu. Ee, Telefon da bozuk. Bu adamın böyle bir şey var ya. Cık. Neyse hasta değil en azından. Bir, bir... Evet onu öğrenmiş olduk. Dur sen... bakalım. Kendisine bir şans daha verelim. İsterim Hadi bakalım sen. verelim. Dinleyelim. Belki anlatacağı bir şeyler vardır. Bir ispirisi vardır. Günaydın. Alo. Fahir sen misin? Sen sen oha Değil yok Neyse tamam biz yarışmamıza geçelim Dilerse, e, o Dilerse Yarışma arası. sırasında <gülüyor> bizi arar <gülüyor> Yarışma sorumuz sevgili evet. dinleyiciler Çok uzaklara bakmamız gerekmedi bu sabahki sorumuzu bulmak için e, radyomuzun girişinde dikkat aşırı kaygan zemin diye bir e, uyarı levhamız var sağda solda ne tip levhalar görüyorsunuz bunların levha olmasına gerek yok levha da değil canım böyle bir yani, işte A4 kağıdında basılmış bir şey yazı basılı olmasına da gerek yok biliyorsunuz ki elle yazılmış da olabilir el yazılmış da olabilir sağda solda ne tip uyarılar karşınıza çıkıyor diye soruyoruz telefonumuz 210 30 30 günaydın günaydın merhabalar <gülüyor> merhaba Fahir hoş geldiniz yayınımıza <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fahir, Fahir, o kadar iyi yapabiliyor mu artık butaklı da? Fahir diyorsun sen. <gülüyor> Hayır, hayır Serkan ben merhabalar. Vallahi merhabalar. çok benziyor sesin. Serkan faire. Yani bu evet. bilmiyorum taş bir laf mı iyi bir laf mı ama yani e, öyle zannettik. Özür dileriz. Serkan... Hayır o kadar faire o kadar çok çalıştı ki bu taklide o kadar hasret etti ki artık %100 yapıyor. Aynısını yapıyor. Vallahi bravo diyoruz <gülüyor> o zaman. Hem sana güzel bir örnek olduğun için hem <gülüyor> faire. E. Serkan var mı karşılaştığın garip uyarılar? Ben konudan tamamen bağımsız aradım özür dileyerek. Ee, Tabii. Güzel yani ne demek? Buyurun. Dün dün eşim aradı, mutlu haberi verdi. Aa, Aslı'nın kocası kim Serkan? <gülüyor> evet evet, aynen öyle. Aa, demek ki takdiri yapan da sendin değil mi? Evet, o aynı kişiyim. Aa, evet <gülüyor> tamam. Demek ki takdiri de fahir zannetmiştik. Ya bunu da gıybet etmiştik. Buyurun şimdi Serkan Bey. Tebrik <gülüyor> ediyoruz ilk önce size. Bir daha yapar mısınız? Bir, bir Önce bir takdidi. Şimdi tabii ki eşinizin ve sizin hamile olmanız çok büyük haber ama. Unutulmuş bir değer. Aşkı Fefnu'dan. Ne, neydi o kadın? Çetin Özler. Çetin Özler. Çetin, Çetin Bey. Özer takdidi, Çetin evet. Bey'i biliyor musun? Ee, biliyorsun Çetin Bey. Stüdyo konuğumuz da var sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> onun, onun takdidini. Bir daha yapar mısınız Serkan? Lütfen. Güneşli bir ana sabahından herkese merhabalar Hiç unutmayacağız ya Çetin Bey'i gerçekten hiç unutmayacağız Serkan sayesinde ben de hiç tekrarlamıyor olmama rağmen hep unutmuyorum Vallahi, hep Serkan Bey'in çocuğunun da ilk cümleleri bu olursa hakikaten de ayrı bir huzursuzluk olabilir evde Güneşli Şimdi evet gelelim esas konumuza Serkan Bey Evet gelelim Ne oldu şimdi dün doktorlara gittiniz mi? Gittik evet ee, sonuç pozitif. Hey, yapalım tahminler doğru, bir sorun yok. Ee, i̇şin ilginç tarafı, ben dün yayını dinleyememiştim, evet. ee, iş iş yerindeydim. Arkadaşım aradı beni. E, radyoda dinledim eşin hamile dedi Siz yani bebeğiniz <gülüyor> olacağını arka, Erkek bir arkadaşınızdan mı öğrendiniz Evet o da radyodan öğrenmiş e, Ben Tabii hepsi şaka gibi geldi bana Bunların e, sonra öğrendim ki Eşim yayına bağlanmış yayında söylemiş e, sonra, Çok da komik bir öğrenmesi şeklimiz oldu Yani eşinizde ama bir e, şaşkınlık halinde Aramış galiba Size Aynen acaba öyle. ulaşalım mı? Ne oldu? Siz bozuldunuz anda... mu biraz? Radyolardan mı öğrenecektik yavrum? Aslı niye <gülüyor> beni aramıyorsun falan filan gibi bir şey oldu mu? <gülüyor> yok, yok yok hiç bozulmadım. Söz konusu siz olunca modern sabahlar olunca hiç bozulmadım. Ay çok teşekkür ee, ederim. O anda e, radyo açıkmış e, ve evet, yani ilk paylaşacağı insanlar e, radyodakiler olmalı falan gibi bir şeyle e, dürtüyle aramış. Vallahi şahane yaptı Aslı bizi çok mutlu etti dün. Ee, yani ortam zaten geriseydi Serkan Bey hemen patlatırdı bir çetin özel taklidi. <gülüyor> o, o ortam yumuşardı ya ne kadar güzel. İyi, çok çok sevindik valla Serkan Bey. Hadi bakalım. Ee, Teşekkür ederim. Sağlıklı dağılır, bir süreç dağılır. devam eder inşallah güzel güzel çok her dağılır. şey istediğiniz gibi devam eder diye. Şimdi ne kadar dileyelim? 5 haftalık mıymış? Neymiş? neydi Yok, doktor? Çok yeni çok yeni daha üç haftalık. Üç haftalık mı? Yani 3-4 hafta kadar ortalama. 3-4 hafta olması lazım. olması lazım. Bu, bu, bunlar tahmin <gülüyor> etti. Bunlar sağlıklı devam edeceğini umuyoruz. Hakikaten de o zaman buradan hesabımızı yapalım. 8 ee, ay içinde. Kasım'a Ekim. doğru. Ekim'de mi? Ekim sonu mu e, diyorlar? Ekim, son, Ekim sonu ya da Kasım başı gibi. Fahir'in doğum günden hemen sonra. <gülüyor> çifte bayram. Çifte bayram. Peki Serkan Bey. Tekrar tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederiz. Serkan Kaç Bey alın. yakında artık hiç gezemeyeceksiniz sağ sola. Size küçük bir artık doğum hediyesi olsun. Ee, i̇ki kişilik davetiye verelim yarınki gösteri için. umarız gelirsiniz. Ee, Aa, ondan sonra orada işinizle artık bekle bir samimi durumunuz olmayacağını da zaten hamilelik olduğundan ben çevreyi rahatsız edecek bir takım hareketlere girmezsiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Uğraşılmış. Bizi e, sonra ararsanız davetiyenin ayrıntıları arkadaşlarımızdan öğrenirsiniz. Çok teşekkür tamam, ediyoruz. Çok teşekkür Tebrik ederiz bir kez daha. Selam. Olun, Aslanıma da çok selam. Güle güle konuşuruz. Vazesine iyi yayınlar. Sağ olun. Bu arada diğer hattan Kadriye şeyi bağlamaya çalıştı. Aslanımı bağlamaya çalıştı. Ha, olmadı mı? Diğer radyolara haber veriyormuş. <gülüyor> Şöyle eşleri bir birbirlerine düşürseydik. Biz dönelim eski konumuza. Garip Tabelalarla karşılaşıyor musunuz? Tabela değil, garip uyarılar Uyarı karşılaşıyor evet. musunuz diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Aybike. Aybike Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun hoş dinliyoruz sizi ben bu son zamanlarda gördüm en komik uyarıyı söyleyeceğim size gördüğümde bayağı gülmüştüm ee, bu hani şey klozetlerin daha hijyenik olması için bir şey var ya böyle e, naylon poşet gibi bir şerit var hani ha, yan kolu çeviriyorsunuz evet evet tam olarak o Şimdi bizim okulumuzda klozetlerde de bu naylon var yalnız klozetin birinin yanına lütfen kolu yavaş çeviriniz diye bir yazı yazılmış kolu yavaş çeviriniz ne oluyor acaba hızlı çevirince kırılıyor mu ee, sanırım bilmiyorum ama bana çok komik bir uyarı olarak geldi. Lütfen hani yavaş niye yürü. bütün gücüyle çevirir ki oklar Ama şimdi bazılar. E, durumlarda yani tuvalet pisliği falan var ya. Hani dokunmayın falan diye bir sefer hard diye halledeyim diye düşünen insanlar böyle kibar kibar nazik nazik çevirmek için ona bayağı uzun bir temas etmek gerekiyor. ya. Bazıları belki ayayla yapıyordur tuvalet. Kim bilir nasıl <gülüyor> dokunurlar? Lütfen elinizle çeviriniz diye yazmadığını şükretmek lazım belki de. <gülüyor> Iyy, ya şu an bile. siz ayağınızda dediniz bak büyük bir daha kullanmayacağım bu tuvaleti Peki. yani. Lütfen evet. yavaş çevirin Aybiken Hanım'dan eklediğimiz uyarı oldu. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. <gülüyor> i̇yi günler güle, iyi güle. günler. Lütfen kolu yavaş olmasın da bu gibi bir şey. Nedir? Lütfen abanmayın yazılmasın. Yere lak lak ayağınızda vurmayın diye. Çünkü yerden ısıtma oktay yani bunlar üstündeki kara pahalı altındaki ısıtma pahalı lak lak diye böyle hani. Dans edecek mesela adam orada. Biz beyefendi çok güzel dans ediyorsunuz tamam iyi eğlenceler sizi rahatsız etmek istemedim ama öyle ara ara ayağınızı vuruyorsunuz. <gülüyor> o, o, o zoruma gidiyor diye ben gideyim bazen. Işıklarla ilgili espri yapmayınız bence bizim yazacağımız şey. Alo. Günaydın efendim. Kale görüşürüz. Günaydın merhaba Hatice ben. Hatice Hanım hoş geldiniz. Buyurun hoş dinliyoruz sizi de. Ya ben Aslan'ımla Hanım'la Serkan tebrik etmek için aradım. Aa ne <gülüyor> kadar güzel. Siz tanıdı mısınız yoksa? Hayır, hayır. Dün... Aile olduk artık diyorsunuz. Ya evet dün e, ben radyoda Aslı Hanım'ın heyecanı sırasında aramak istedim. Yetişemedim. Sonra da bugün ne oldu acaba? Kanteş sonucu diye merak ediyordum. Hı -hı. E, sabah da radyoyu dinleyemedim e, servisle yerleyince. Şimdi açtım ve açtığım anda Serkan, Serkan Bey'le Evet ve ben... Böyle dedim ki o an bu andır teşekkür etmek lazım. Valla süpersiniz mutlu oldunuz değil mi Ati Can biz evet, pek mutlu olduk. Evet nedir bu anlamadım ama ben <gülüyor> de mutlu oldum tanım tanımıyorum ama çok sevindim Aa, bilmiyorum. Durup dururken size bir şeyler kaltım masrafı çıktı haberiniz olsun. Valla ta tanımıyorumuz ama öyle bir program çıkmaz. Aslında yani bunu planlamadılar büyük ihtimalle Serkan Bey ve Aslı Hanım ama. Hakikaten çok güzel bir şey yaptılar yani ya, evet. bebek duyurusunu da birinci dakikadan yaparak e, maksimum altını şu anda elde etmiş oldular gibi geliyor bana bilmiyorum ama bir ticari hikaye yatmıyordur altında diye Yok yok hiç yapmıyor. Ben, <gülüyor> ben Serkan'ı tanıyorsan biraz yatıyordur. Biraz. Öyle mi diyorsunuz? Eyvah ben de bu tuzağa mı düştüm yoksa? Yani sizin o saf duygularınızı e, Serkan Bey. Aslı Hanım'ın be. hiç öyle bir şeyi yok ama Serkan Bey şu anda gözleri dolar işaretleriyle. Bir taraftan tabi evlat heyecanı bir taraftan dolar işaretleri. Ya ben dün gerçekten Aslı çok böyle doğal ve o anda bunu paylaşması falan çok hoştu. Hakikaten güzel. Sizin açığınız da çok acayip keyifli bir şeydir yani. Evet. E, canım, evet. Siz evli misiniz? Var mı çocuğu? Yok hayır bekarım ben. Bekarsınız. Evet. Yani siz böyle bir duyuruyu e, yaptınız <gülüyor> mı hiç hayatınızda nasıl yaptınız diye soracaktık ama. Yok. <gülüyor> umarız. İlerleyen zamanlarda gelişen teknolojiyle artık <gülüyor> radyo olur televizyonu bağlanırsınız? Değil mi şey değil mi? Edelim. Peki çok teşekkürler ya, Hatice değil, Hanım. Çok öfes Bir şeyden buyurun. merak ettim. Tabii tabii. Radyodan mı duymuş Hayat Bey e, Aslan'ın? Bu şeyi, şey mi? olmuş aslanın bizi aradı ya galiba evet. hamileyim çocuk var diye. Evet. Ee, bunu duyan e, Serkan Bey'in bir arkadaşı evet. Serkan Bey'i aramış. <gülüyor> Süper. Ee, sürpriz kaçmış yani aslında. Valla değişik bir dolaylı sürpriz yani. Dolaylı <gülüyor> sürpriz. daha da büyük bir combo sürpriz combo. Güzel olmuş ama yani evet. eğlenceli hakikaten yani. Çok sevindim ama tanımadığım insanlar buna sevindiğim için kendimi kurtarıyorum. İşte <gülüyor> ama yok öyle biz de çok sevindik, hakikaten biz de güzel de bir mutluluk paylaşımı oldu. Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet. İçinden gele evet. geldiği gibi davrandığı için çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere ee, atacağım. Görüşürüz. Sağ olun evet, atacağım. Davetiye vereceğiz diyoruz ama neyin davetiyesi? Sevgi dinleyiciler onu da bir hatırlayalım isterseniz. Ne dersiniz? Radyo Ötüz Sunar. <gülüyor>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 Bunun dışında söyleyeceklerimi sahnede söyleyeceğim zaten. Ege Kayacan Şahsi Şov, Radyo Otte Organizasyonu'yla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Ayrıntılar Radyo TR'de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TÜnesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugüne kadar karşılaştığınız garip uyarıları konuşuyoruz bu sabah. Bunu ara ara konuşalım hakikaten de eğlenceli konulardan biriymiş. Bu arada Twitter'ı ihmal ettik. Twitter'dan modern sabahlara mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güzel mesajlar gelmiş. Gelmiş bile evet. Cem Kaya garip uyarı olarak lüzumsuzsa söndür demiş. Ee, Grafikiyorum. kesin sessizlik alanı bir yayın evinin editörler odası kapısında yer alan uyarılardan biriymiş. Kesin sessizlik alanı. Günaydın efendim. Alo. Merhaba kimle görüşüyoruz? Merike öğretmenler nasılsınız? Hocam hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne oldu siz zaman içinde tiplemeye mi dönünüzdünüz? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle mi duyuluyor ya? Hocam günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, de günaydın. Nasılsınız? Valla ne yapalım? <gülüyor> aynı işte duyduğunuz gibi. E, İyi, başlama, çok Başladı mı evet. dersleriniz? Bu çalar şey mi, Doğru, okul zili mi? Evet, okul zili. Ne çalıyor, bir, ne çalıyor bir dinleyelim, duyabilir miyiz ki? Bitti, bitti. Bitti, bitti ya, hay Allah. Bitti, Neyse hı -hı. bir dahaki sefere. Hababam sınıfım mı çalıyor Merike hocam? Şu e, var ya Türk Marşı'nın Mozart'ın onun da. bir versiyonu çalıyor. belki Melike Hanım sizin öyle, e, şeyleriniz çocuklarınız vardı değil mi? E, evlat olarak mı? Bir kızım var. Evlat olarak falan. <gülüyor> bir tane evlat olarak bir tane evlat olarak tutuyorum. Ama <gülüyor> okulda da bir sürü çocuğunuz onun için. Hepsi sizin. Doğru. Onlara çocuk deriz biz öbürüne evlat diyoruz. Eee? <gülüyor> <gülüyor> Tamam Bu arada yani bilmiyorum bir sırrı mı açık ama ya eğitim dünyasında demek ki böyle bir adı konulunulmuş bir şey var. Okuldakiler e, çocuk, onlar evdekiler de, evlat. Mesela evet, benim, benim annem ilk öğretmeniydi, emekli oldu. O da mesela öğrencilerine üvey evlat derdi, <gülüyor> <gülüyor> bize öz derdi, öyle çıkarırdı. Bak, de güzel o değişmiş da. demek ben ki, söyleyeyim. değişmiş. Birine sağlıcak. nasıl verdiniz? iki tane. Ee, garip uyarı okullardan söyleyeceğim. Heh, tamam. Bu sağdan ineniz merdivenler var ya böyle kalabalık okullar, okul bizimki. Trabzanlar. herkes, herkes sağdan inecek. Sol, sağdan çıkacak. Dikkat ederseniz e, bu bir şey olmaz. Çarpışma buna dikkat edersiniz ama dikkat etmeyi öğretmek için yerlere ayak izleri çizdik biz. Ve sonra <gülüyor> ayak izlerini ne yapmaları gerektiğini anlatmak için de ayak izlerini takip ediniz şeklinde <gülüyor> Aptal bir uyarı yazdık şimdi ilk zamanlar. Ay, Ama gözüyle takip edenler çıktı. <gülüyor> ondan sonra ayak izi, izleri üstünden yürü diye bir uyarı yaptık. He. Bir de e, böyle bahçede bizim su olur ondan sonra ovuz olur. Bahçenin e, kapısından çıkarken lütfen kaymayınız. <gülüyor> <gülüyor> bir uyarı da olur bari okullarda. Kaysanız Onlar da lütfen kaymayınız. Bir şey yapsaydınız ne derler? Böyle kayıp da yere düşenlerin görebileceği şekilde alçakta kaydıysanız küfür etmeyin diye. Çünkü çocuklar... <gülüyor> kayıp da bir tarafım acıyor hocam elim kolum tutmuyor diye giye, giye, gelene iyi hals ettiğine başlayan e, hazır konuşmaz. kağıtlarımız var diyor zaten Melike <gülüyor> Hoca yani dosyayı dosyadan çıkarıyor onları anladık onlar hazır böyle dosyadan çıkarıp tutuyoruz çocuklara konuşmaya ihtiyac yok gerek yok Melike Hocam i̇şte siz böyle. kızınızın e, doğum haberini daha doğrusu doğumun değil de hamilelik haberini ilk kime verdiniz kız dediği evladından mı bahsediyorsun evladından. onu evet. belirt ayrıca evladınızdan kız, evet kızımın doğum haberini ilk e, babasına verdi. Babasına verdiniz, değil mi? Öyle bir şey telefonla evet. mı verdiniz? Nasıl yüz yüze mi verdiniz? Sürpriz mi yaptınız? Yok, nasıl yaptınız? Yok şu mi? var ya şu prediktörler var ya hani Aha. onu kafasına Biri... mı attınız? Hadi, gidip tuvalette üstüne... Biliyoruz, e... biliyoruz. Evet. Biliyoruz. evet. evet. Şimdi, Kullanım kılavuzunda tuvalet ne? diye illa yazmıyor yani. Evet. O, onu... Hadi hadi biz onu tercih ettik bilemiyorum. Çaladık bir de yapmadık. Ha, beraber ee... beklediniz testin ha, sonucuna beraber. Hadi sen de bekle dedim. Niye ben bekleyeceğim dedi bana. İyi mi? <Gülüyor> o yüzden kafasını attı herhalde Melike hocam. Sonra çıkarıp gösterdi tabii. Evet tamam normal iş hamilelik var diye. Evet, bu soruyu niye sorduğunu ben şimdi tekrar Ege'ye dönüyoruz. Ya bu sabah bir paralel konumuz var ya onu da bir öğrenelim. Onu da devam Çünkü edelim. Doğru. Da o bitirmiş. da önemli konu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam yapıyorum. Güle güle. Hoşçakalın. İyi dersler. Ömer Fırat sakat oldu. Twitter'dan garip e, uyarı mesajı. Yangın çıkarsa ara. Adana Şakirpaşa itfaiyesinde yazıyormuş bu. Yangın çıkarsa ara. Mantıklı çok mantıklı. Çok güzelmiş. Ego otobüslerinde lütfen ayağınızı kapıya sıkıştırmayın düşünceli e, varmış, uyarısı varmış. E, 9 Eylül hastanesinde otomatik kapı çarpar uyarısı varmış. Benim en sevdiğim şey o. Otomatik kapı çarpar. Hep şey dedim. Keşke otomatik almasayınız öyle pis huyu olan kapı varsa diye. <gülüyor> Ama e, oluyor. Otomatik kapılar alınıyor. O, otomatik kapı çarpar o kadar çok e, yapılan bir uyarı ki ...onu artık metal plaklara yazdırıyorlar. O belediye otobüslerinde falan hep o metal yani o, o standart. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun efendim dinliyoruz sizin gördüğünüz... E, ...garip uyarıları soruyoruz. Aslında benimkisi peki garip değil ama... Yani ...çok fazla görüldüğü için tuvaletten de açıldı. Önce, önce bir isminizi alabilir miyiz beyefendi? Ben Volkan. Volkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nerede gördünüz? Ee, tuvaletlerde şey e, görmek istediğin gibi bırak... Görmek istediğin mi? Evet. <gülüyor> ben onu bulmak istediğin diye biliyordum ama... Görmek... Şey, Özellikle askeri ortamlarda böyle görmek istediğin gibi bırak, altında bir koskocaman komutan yazar. Görmek istediğin gibi bırak, hani ben şöyle bir şey görmek istiyorum, ona göre bırakayım gibi. Benden sonra evet. gider de öyle görsün falan diyor. O, o da bir beceri ya. Yani görmek istediği gibi bırakabilen insanı aşk olsun derim ben. Tabii ki yani. <gülüyor> Yani, vallahi tebrik ederim Yani öyle istiyorum. Böyle Biraz bir şey istiyor. Evet ya, diye bırakamıyorum. Ona ayrı bir şey yani beceri. Çok teşekkürler evet. efendim. Ben <gülüyor> görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben burada daveti istemiyorum. Ee, biz biletlerimizi aldık. Yarın bekliyoruz. Ah evet. süpersiniz. Çok teşekkürler görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dile yalnız daha daveti istemiyorum. Çok sert bir açıklamaydı. Çok ta ki biletlerimizi vallahi aldık falan. deyinceye kadar evet. Zeynep Hakan bize bir fotoğraf göndermiş. Lütfen çöpleri buraya atmayalım. Önceden atmıyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzelmiş ya. Tavır tavırlı şey. Üzgün. Üzgün yaz. Kesin sessiz kalana Twitter'dan bir son mesaj daha gelmiş. Buraya çöpteken nokta nokta uyarısı var. O çünkü uyarılar bir noktadan sonra da şeye giriyor. Sin kafa giriyor, sin kafyoluyla. E, tabii, tabii. Biz de görmüştük biliyorsun en son. Çöp dökme ile ilgili. Siz derdiniz. <gülüyor> <gülüyor> o Günaydın Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? İrem Er. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Hoş buldum merhaba. Ee, benimki böyle bir fabrika tarzı bir yerdeydi. Nerede efendim? Fabrika tarzı Fabrika tarzı. Evet. evet. Paletleri dikine istifle. <gülüyor> <gülüyor> Bu Aa. kadar hoşunuza gitseğini bilseydim daha topla. <gülüyor> Valla keşke bir iki gün önce söyleseydiniz. <gülüyor> Zaman kaybetmişiz. Paletleri ee, dikine... dikine. Stifle. Siz ne tip bir fabrikada gördünüz bunu? Palet fabrikası yani. Ya böyle aslında tam fabrikada değil. Siz hiç Kırk Konaklar tarafını biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Biliyoruz, evet. Biliyoruz tabii canım. Ya orada ben drama öğretmenliği yapıyorum da bir kreşte. Oraya giderken böyle tesadüfen otobüs yavaşladı. Evet. Tam o benzini oradan geçerken gördüm yani. Benim de şey hani... Zihninizde... Ya fabrika tarzı ama değil gibi bir yer böyle garip bir yer. Oralar yeni yapılanmaya başlamış. Peki bu şeyin binanın bu gördüğünüz işte fabrika diye söylediğiniz binanın içinde mi bu yazı yoksa? Yok böyle kenarına iliştirmişler yani. Orada dikine istifle sonra geçler Peki gibi. baktınız mı ne palet acaba nasıl istifleniyor falan diye çevirsin? Ya palet şey ya şey, şey kastetmiş herhalde orada yığılı duruyordu. Ne işte Hani o? böyle nasıl anlatayım mazgal gibi tahtalar oluyor ya böyle. Hani ha evet evet tamam. Şey ee, de inşatla belki. Ne? Neydi o aletın adı? Forklift geldi. mi? Forkliftlerin taşıdığı... iki palet aldık ya taşları öyle falan. He. Böyle tahtalar çapraz. Hani böyle nasıl anlatayım ya? Halı gibi yapıyorlar ya çapraz tamam. düz falan. Bazı de. şeyler palet palet satılıyor. Şimdi bizim de kafamızda oturdu. Tamam, ama anladık. çok güzel bir genel kültür bu. Yerine öbür gün size... Ya İrem şu paletleri istifle dediklerinde evet. nasıl istifleyeceğinizi yıllar öncesinden biliyor olacaksınız. Dikine mi istifleyeceğim? mı? <gülüyor> dikine. <emine mi? gülüyor> Be benim buraya yazdığım kadarıyla dikine, dikine. istifleniyor paletler. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben güle güle. Yalnız biz dükkana yazsak ya ya bir süre sonra paletleri dikine istifleyelim. Yani işte, ya, sadece o değil. Yani beğendiğimiz uyarıları. Kıyafetini düzelt yazalım tuvaletteki aynalara. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sen Burak. Burak Bey'i dinliyoruz buyurun. Ee, ya aslında ben en sinir olduğum şeyle hani uyandığınızda uyandım mı diye sorular vardır ya. Evet. E, o, o varyasyondan bir soru hani böyle bir yazı okursunuz veya bir, bir, bir belge imzalayacaksınızdır. Sayfanın sonunda lütfen sayfayı çeviriniz yazar. Gerçekten ona hem sinir oluyorum e, ilginç olduğunu aslında çok da düşünmüyorum ama rahatsız edici yani orada yazmasa ben çevirmeyeceğim var gerçekten ama. Onu kim çıkardı biliyor musunuz Burak Bey? Yani hedef göstermek istemiyorum sizin sinirinizi ama dershaneciler çıkardı onu. Dershaneciler. Evet dershane çocuk unutuyor çünkü heyecanla sayfayı çevirmeyi. Aslında sınav... evet ya doğru söylediniz. Bütün o aleslerde bilmem nelerde vırda zıvırda hepsinde oluyor ya. Hepsinde oluyor işte unutuyor o heyecanla şey yapıyor. Ee, o yüzden siz nerede gördünüz yani sınav demediniz siz dershane dediniz başka ya bir şey değil Böyle tebliğ tebelli belgelerini en son zamanda askerde görmüştüm. üstünden bir buçuk yıl geçti ama. Yine askerde... de etkisi... Etkisi sürüyor diyorsunuz. Eee yani evet biraz sinir bozucu oluyor. Burak Bak Bey ne ki... olur sakin olun lütfen deyiniz efendim bu tip yani şeylere. Gözleri ağam titriyor şu anda böyle. <gülüyor> Asıma biri çıksa da girişsem diye böyle Yok düşünüyorum. Yok efendim yapmayın yapmayın. yapmayın yapmayın. Sağ en çok ihtiyaç duyduğumuz günler bunlar. Bugünlerde. günlerde bırakınız evet. sayfayı çevirmeyiniz ama girişmeyiniz de lütfen Burak Yok, Bey. Hiç hiç görmezden geleyim ben. Evet en iyisi. görmez. <gülüyor> çok teşekkürler aradığınız için. Duyucuma Sağ olun. İyi günler kolay gelsin. Teşekkürler. Onun gibi bir şeyin fotoğrafını da Yaprak Hanım göndermiş Yaprak Çakıloğlu. Ne demiş? Fotoğraf ne? Camın yani? üstünde bir yazı. Açtığınız camı kapatınız. <gülüyor> yani aç, açma mı diyor? Hiç açma mı diyor? Açtığın anda sen uyarıyı uy uyduğun durumda aslında şey olsa açıldığında görünen bir şey olsa bu. Cema açtığında açtınız camı kapatınız diye bir yazı çıksa çok güzel olabilirdi sistem işte. Açtınız camı kapatınız demek şey yapın demek. Açın kapayın, açın kapayın, açın kapayın. Bozunuz yani. Biraz havalandırın içeriye sonra da kapatın. Ülmek Hanım'dan gelen çok güzel mesajlar. Yani insan zanneder ki balede e, o zarafetin içinde bambaşka şeyler yazar ama ya şöyle yalnız. bir uyarı bale kursumda her yerde. Isınmadan bale yapmayalım, kaslarımızı yırtmayalım. <gülüyor> Tutunları dikine istifle diye de şey olabilirmiş orada yani uyarı başka ee, lütfen fermuarımızı tuvaletin içinde kapatınız diye bir uyarı Sinan Oygur'dan ondan sonra başka ya bu yazıların galiba bu tip etkili ifade olması lazım dikkat çekmesi için Oraya yani sen bir şey yazmasan mesela bizim radyonun girişinde aşırı kaygan zemin evet. en sola basınız falan diye böyle bir uç noktaları gösteriyor ya orada şey yazsa pek dikkat çekmez kaygan Hayır. zemin. Neresi kaygan? Tamam, ne her kadar, kadar kaygan? Olur? Zaten ülkemizde her yer kaygan mesela ya da buralarda dışarısında her yer kaygan. O yüzden yani böyle iddialı olması Bizim lazım. Bizim radyon uyarısı çok güzel ya. Tam yani insanı şaşkınlığa uğratmıyor. Aşırı kaygan zemin, zemin şuraya basınız diye ne yapılacağını da gösteriyor. Evet gösteriyor. Aşırı kaygan zemin deyip sadece uyarmıyor ve hangi tarafa şey gibi Melike Hoca'nın söylediği gibi ayak izlerini takip edin. Şey de değil, şuraya basınız da değil sadece. Yoksa adam niye basacağım ki der. Ama her şey bir bütün. Giriş, gelişme, sonuç. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Merhabalar beyefendim. Elinç ben. Elinçhurda. Kol merhabalar. Elinç bey hoş geldiniz evimize. Hemen alalım buyurunuzu. ben Trabzon'da okudum. Trabzon'da e, kamyonun kasasını balkona çarpmayın diye bir uyarı vardı. Nerede yazıyor efendim? Bu balkonda mı? Bu Evet, balkonun köşesinde. Kamyondayım. balkonuma da olabilir, tam emin değilim ama kamyonun kasasına artık bıkmış adam herhalde. Kamyon ee, kasası. Kazanın sokakları çok dar olmasından kaynaklı. Peki kamyon bu kamyon kasası. Evet. Peki bu şey mi? Böyle balkonda e, kamyonların geliş istikametinde rahat rahat görünen bir yerde mi <gülüyor> yazılı, evet, yazılı. Evet. Çünkü Evet, bu... sayılır. Ama çok e, alçak olmasından kaynaklı artık e, her seferinde oradaki yamaları gör görüyorsunuz. Her seferinde çimento ile düzeltmeye çalışmış <gülüyor> Yazık yani ya. Artık balkonumu aşağı indirmeyin lütfen diyerekten herhalde. Kamyonun kasasını balkona çarpmayın. Peki e, Eninç Bey, yazdık biz buna. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşürüz. İyi yayınlar. Görüşürüz. Çisil Okant bu sene doğum günümde arayamıyorum. Üzgünüm demiş. Çisil Okant'ın doğum gününü kutluyoruz bu arada. Aa, mutlu tettik. yıllar. Mesajını oradan dinleyicilerimiz de e, bir elinden tutsunlar. Bir doğum gününü kutlasınlar dedi? Çisil Hanım'ın. Neredeymiş Çisil Hanım? Ee, üzgünüm demiş sadece. Nerede olduğunu <gülüyor> Ay, <gülüyor> söyleyemeyiz. <gülüyor> Çisil Hanım'a üzülmeyin hiç. Niye üzülüyorsunuz? Can Mirant'tan mesaj var. Söylendi mi bilmiyorum ama askerde telefonun üzerinde dikkat düşman dinliyor yazıyordu diye bir şey var gülme, ee, gülme. başka Gül, ne derler gülme. Karadeniz'de vardı diğer yol, diğer yol kapalıdır diye evet. White Rabbit dinleyicimiz de dinleyicimizde Fethiye Kayaköy'de bir ev önünden bir fotoğraf göndermiş lütfen tozutmayın yavaş <gülüyor> sonra... lütfen tozutmayın nedir ya <gülüyor> çok güzelmiş Levent göndermiş bize Levent Aftekin <gülüyor> fotoğrafını açıyorum şu anda İstanbul Şehir Hatları vapurundan bir uyarı demiş Murat Dokuman. Denize çöp atmayın, attırmayın. Çok. biz bir takım uyarıları <gülüyor> e, şey yapmamız lazım. <gülüyor> çöp yazmak istemediği Aynen. için ne kadar garip. Yazmamız lazım bazı uyarıları ne gerçekten. Diye? Yani elini kesme, şey yapma, başıma iş çıkarma falan gibi. Daha net birinci ağızdan da olabilir. Levent Alp'tekinin fotoğrafı her motor hali süknette ise tebedül el, el dolabını katiyen çevirme diye okuyamadığım. Eğer motor ha eğer motor hali süknette ise tebe, tebedül el dolabını katiyen çevirme. Yani motor çalışmazken Neyse herhalde muhatabı anlamıştır o Belki de bir temennidir bu hani bir lafa bakarım laf mı diye bir de tebeddül el dolabına bakarım çevrilmiş mi diye. Mesela benim e, bundan senelerce <gülüyor> seneler önce e, arabamı götürdüğüm ustamın dükkanının duvarında koca koca şey yazıyordu bir de büyük harfle başlamış. Ee, ondan sonra duvar yetmediği için <gülüyor> gitgide küçülüyor. Etkili de bir yazı. Lütfen takım istemeyiniz. Mesela ne kadar açık. Bu, bu ne yani? Takım verilmez. Teb tebliğ diyor, sükunet diyor, motor diyor. Yani hmm. günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakan ben. Hakan Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz siz Hoş bulduk. Ee, İlla Türkiye'den mi söylememiz gerekiyor? Yok yabancı misyon da dinliyoruz biz. İngilizce'de söyleyebilirsiniz Hakan <gülüyor> Tamamdır Bey. Tamamdır o zaman e, Afganistan'da Kabil e, Havalimanı'nın çıkışında e, ölümcül güçler e, harekettedir gibi bir levha var. E, şehre girmeyiniz de yazar aynı zamanda ancak e, biz fazla dikkat etmiyoruz. Neyle girmeyiniz ben anlamadım. Şehre girmeyiniz. Ha şehre girmeyiniz. Evet. Evet. Çok netmiş ya. Hakikaten en netiymiş. Bunu ya. ne yazıyor? İngilizce mi? Arapça mı? Ne, ne İngilizce mi? ve Farsça, Farsça yazıyor. Farsça daha doğru. Evet İngilizce ve Farsça. İki dilde birden. Evet. Havaalanında yazıyor bir de bu. Evet evet. Uluslararası Havalimanı'nın tam çıkışında yazar. Siz ne yaptınız? Bunu okuyup girdiniz mi? E, biz girmek zorundayız. Orada çalışıyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sen teşekkür ederim. sağ olun. Duygu Hanım'dan çok güzel e, bir fotoğraf gelmiş. Dur bak, bakmadım ama fotoğrafa. Ta U bir uyarı yazısından öte bir paragraf duyuru. Ay sonuna kadar Müsa ay sonuna kadar müsaade. Çünkü e, beyefendi apartman yöneticisi her kelimeden sonra nokta koyduğu için <gülüyor> <gülüyor> ben anlayamıyorum. Kısaltmamı diye düşündüm de her kelimeden sonra ya da şeyde telgrafla stop stop diye gönderme. Ay sonuna kadar müsaade. Ayı dağıtınızı kesin yatırın. Bir kişi eksik yatırsa dahi Kolorifer yanmayacak. Kimse kimsenin kesesinden ısınma hakkı yoktur. Kömürün tonu 400 arası, 440-480 arası. Kapıcı parası, elektrik, su vesaire. Nereden çıkıyor bilen yok. Varsa o arkadaş yönetsin. Ben hesabımı ben meyalsın. <gülüyor> Apartman kimsenin oyuncağı değil. Uyarısıyla. Duygu Hanım, bu arada bizim yöneticimiz biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Evet. biz aparttan yöneticimiz. Ha, o zaman yazdı hemen <gülüyor> Aa, Lütfen. Duygu Hanım, bizim yöneticimiz bir numaradır. Yöneticimiz çok iyidir. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tumurası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler programımızın son dakikaları birkaç güzel uyarı var. Onlara da bakalım isterseniz. Please be safe diye bir e, şey göndermişler bize bir parktan tabela hmm. onun dışında ayarcı yönetim lütfen sigara izmaritlerini yere atmayınız bakın orada çöp tenekesi var <gülüyor> diye Doğru. bir uyarı Zeynep Hanım göndermiş yine e, onun dışında Twitter'dan gelen mesajlar bakalım başka ne var e, çok güzel ya şeydeki Azerbaycan'dakiydi değil mi o evet Dikkat yer sü sürüşkendir mi? Dikkat yer sürüşkendir. Ahmet Seza Önal. Bolu'da bir pastanede gördüğüm uyarı. Yasal uyarı. Lütfen kapıyı kapatınız. Ne onu yazalım ya? Dükkan Yazalım mı? Bence Yoksa kapı mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapı çek. <gülüyor> Yiğit senin gönderdiği karate salonunda duvarda yazıyormuş. Lütfen dojomuzu temiz tutalım. <gülüyor> Çok sonra... Lütfen dojomuzu temiz tutalım, katamızı güzel çizelim. Katamızı. Birinin katası, başkasının katasının başladığı yerde biter. Onu da unutmayalım işte o zaman. Ee, bir yayla da avlanmak ve otlanmak yasaktır tabelası vardı diyor. Yaylaya. Ineklere yönelik midir nedir bilmiyorum da yaylaya. Otlanmak mıydı? dedi, otlatmak yasa. Tabelene arada tamam. yaylada. Sertim sen o YouTube videosu çok Artız ne arar da bazardı? Evet ee, çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz bizimle bu yazıları paylaşan dinleyicilerimiz için Twitter ee, Twitter'dan ve e, telefonla arayıp bize ulaşan dinleyicilerimizden. Evet bugün bir stüdyo... şu sonuncuyu okuyalım ya çünkü Oku. güzel bir kompozisyon Bülent Bey göndermiş Kütahya yakınlarındaki hemzemin geçitte yazıyormuş bu. Evet bariyerin açık olduğunu aldanmayın bariyer bozuk olabilir dinleyerek geçiniz. Geçiniz diyor ama değil mi? Dinleyerek. Tamam. Nerede olduğunu bir daha söyler misin? Hangi e, zemin geçidi? Neyi dinliyorsa raylara kulağını dayayıp tren geliyor mu gelmiyor mu dinliyorsun sonra mı geçiyorsun? Tabii işte cam arabanın camını açıp şöyle bir kulak ver diyor yani. Anladım kadarıyla. En son son telefon mu? Son telefonu da alınmalı hatta beklemiş dinleyicimiz zayıf olmasın. O düdük sesi evet. çıktı. Son dinleyicimiz düdük sesi çıktı sevgili dinleyiciler. O İçimiz bitti. Rahat. Yarışmanın bittiğini gösteriyor. O zaman Oktay o piti piti karamelas çalışsın. Ve çok özendiğim cümlelerden birini de söyleyeyim. Çalan telefonlardan özür diliyoruz. Hepimizin özen cümleler olduğu için e, o zaman ben de bugünün talihli dinleyicisini e, az önce stüdyo konuğumuzun parmağını dokunmasıyla e, belirledik. Onu da dinleyicilerimize müjdesini verelim. İrem Er bugün bizden davetiye kazandı. Yarınki gösterin Ege. Tebrik ediyoruz İrem Hanım'ı. Paletleri dikine istifle yazısıyla. E, bizden, çalışmasıyla. <gülüyor> çalışmasıyla bu davetiyeyi kazandı. Modern <gülüyor> Modern evet, Sabahlar Pazartesi Sabah tekrar görüşeceğiz sevgili dinleyiciler. Umarız daha güzel, daha sıcak bir Pazartesi Sabahı'nda Modern Sabahlar radyonuzda olacak. Meraklılarıyla da yarın akşam Çağlar Sanatlar Merkezi'nde buluşacağız. Güzel bir hafta sonu dileğiyle veda ediyoruz. Şahane de şarkı çalıyor sizlere. Hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Demula e merhaba. Bedükle birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle evet. geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> konuşturmayı başardınız yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydoz, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla. Her cuma saat 19'da Radyo Tüde. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten eli. Modern Sabahlar Son Erdi.